112. Bölüm Bu yolculukta Neşe'nin, Mutluluğun adını bile anmayan tek şahıs Übey bin Haletti Zaman zaman inliyor, ben bu yaradan kurtulamam demekten kendini alamıyordu. İyiden iyiye eğlence mevzu olmuştu. Açıkça görülen ve fazla büyütülmeye hiç lüzum olmayan yaraya bakıyorlar. Vah vah pek derin açılmış bir yara. Übey'in yerinde bir başkası olsa yeri göğü yırtardı. Dayanıklı adammış ve selam diyenler oluyordu. Übey gerçekten büyük acı duyuyordu. En yakın arkadaşlarının kendisini eğlenceye almalarıysa bu acıya tuz de biber ekmekteydi. Kıvranırken siz eğleniyorsunuz benimle. Yok canım hani eğlenen? Hayret ettiğimiz bir şey var. O da böyle bir yaradan sonra hala boynunun işidir. La hakkı için söylüyorum. Muhammed seni mahvetmiş Übey. Baksanıza şu yaraya. Yara değil, bir ölüm çukuru. Ama Übey haklıydı. Müthiş acı duyuyordu. Ayrıca yıllar yılı içinde yuvalanan bir korkuya da dur deme imkanına sahip değildi. Kırk yıllık tecrübe sonucu Doğruluğu hakkında ittifak edilen bir insan şayet kendisine seni öldüreceğim dediyse bu sözü yabana atmak olur muydu? Diğerleri de haklıydı. Çünkü bir muharebeye girmek ve kıyasaya çarpışmak daha sonra da bu kadarcık yaraya çocukların dayanmaması bile ayıp sayılırdı. Yolculuk ilerledikçe kimselere anlatamadığı hatta anlatamayacağı bu sızılar übeyi yere vurdu. Bir konak yerinde yığılıp kalan vücudunu artık bir adım daha götüremeyeceğini iyiden iyiye anlamış bulunuyordu. Etrafında ölüm kıvılcımlarının uçuştuğunu fark ediyor, her yönüyle yapayalnız kalmış bir insanın duyacağı korkularla ürperiyordu. Seni ben öldüreceğim übey. Artık kulaklarından bu sesin eksilmesi düşünülemezdi. Beyninde çınlayan bu sesi duymamak için başını ümitsizce sağa sola çeviren Übey çaresizliğin merkezinde olduğunu daha da anlamış oluyordu. Yanındakiler Übey'in şaka etmediğini anlamışlardı. Ama onların da yapamayacakları şey Übey'e yardımcı olabilmekti. Ona gözleriyle bakmaktan ötede hiçbir şey yapmaları mümkün değildi. Übey önüne geçinmez bir kuvvetin kıskançları arasında adım adım ölüme doğru yolanmaktaydı. Atılmış okun geri gelmeyeceğini bilen insanlar artık Übey'i yükünü toplamış bir yolcu gibi göstermeye başlamışlardı. Aldığı her nefes Übey'e yeni bir korku, yeni bir sızı ilave ederken hayalinde yıllarca öncesine ait bir hatıra canlandı. Elinde çürümüş bir kemik olduğu halde Abdülmuttalib'in torununu bulup ''Söyler misin bana?'' ''Bu çürümüş kemiklere kim hayat verecek?'' dediği günler gözlerinin önüne geldi. İşte Übey'i asıl sarsan şey, bu sorunun karşılığı olarak aldığı cevaptı. ''Onlara Allah Teala hayat verecek ve seni de cehenneme tıkacak.'' Şimdi ölüm adım adım yaklaşırken, her sözü doğru çıkan bu adamın derdiği haberle canın isterse kork, canın isterse korkma. Hübey'in yanında bulunanlar onun birdenbire sarardığını, gözlerinin korkunç bir şekil aldığını gördüler. Hiç de iyiye delalet eden bir hal değildi. Şayet Hübey'in dizlerinde derman bulunsa bu korkuyla dünyanın öbür ucuna kadar kaçabilirdi. ''Übey, neler oluyor söyler misin?'' Bitkin bir göğüsten çıktığı belli olan bu dermansız ah'dan sonra, Übey bir şeyler söylemek için kendini zorladı. Fakat buna gücü yetmedi. Onu seyreden gözler birbirini buldu. Ümitsiz bakışlar sessizce konuştu. Adam şaka etmiyormuş. ''Ölüyor bizlerse bakıp duruyoruz. Artık... Duruşu ve dönüşü olmayan bir yola girmişti Übey. Sonu cehennemde bitecek olan acı yolculuğun bütün hazırlıkları tamamlanmış hareket emri verilmişti. Bu durumda onu seyredenlere de geride kalan bütün varlıklara da seyretmenin ötesinde yapabilecekleri hiçbir şey kalmıyordu. İşte gözlerinin önünde korkunç varlıklar belirmişti bile. Bir tanesini gören insanın Ömür boyu neşelenemeyeceği korkunçluktaydı her biri. Önünden kaçılması yahut güç getirilmesi imkansız olan bu varlıklar onun etrafını çeviriyor, çember gittikçe daralıyordu. Ölüm fermanıyla gelen melekler onun habis ruhunu yüzüne ve arkasına vura vura teslim aldılar ve götürdüler. Geride nefes almadan yatan murdar bir ceset kaldı. Azap melekleri, Hübey'e iyi bir ders verecekler, arkadaşları da geri kalan cesedi, kumların altına gömeceklerdi. Hübey'in ölümü, orduda fazla bir üzüntü meydana getirmedi. Kazanılmış olan böyle bir zaferin neşesi, bir tek ihtiyarın ölümüyle kaybolmamalıydı. Daha onun gibi, Hatta çok daha yiğit pek çok insanı ekin demeti gibi biçilmiş halde bırakmışlardı. Mekke'ye yaklaşırken yiğit Hamza'nın katili bahşi müjdeci olarak görevlendirildi ve yola çıkartıldı. Resulullah Efendimiz Hamraül Esed'den ayrılırken, bir ile karşılaştı. İçlerinden biri geldi. Refa denilen yerde Ebu Süfyan ve ordusuyla görüştüklerini bildirdikten sonra Ebu Süfyan'dan dinlediği sözleri olduğu gibi nakletti. Bu haberi dinleyen peygamber efendimiz Asbunallah ve nimel vekil dedi. Allah bize yeter. O ne iyi vekildir demekti. Fazla geçmeden Mekke ordusunun yoluna devam ettiği haberi gelince, Efendimiz de ordunun Medine'ye hareket etmesini emretti. İkinci bir savaş yapılmış fakat müşriklerden bu durumda bile çekinmedikleri ispat edilmişti. Hamraül Medine'ye kadar 8 mil tutan yol yine pek zahmetli bir şekilde alındı. Uhud savaşı devam ederken birkaç arkadaşıyla birlikte savaş alanını terk edip giden Osman bin Affan, Celab Dağı'nda üç gün kaldıktan sonra Medine'ye dönmüş bulunuyordu. Resulullah Efendimiz Hamraül Esed seferinden döndüğü zaman geldi ve özür diledi. Nebi Ekrem Efendimiz ona kırıcı söz söylemedi ancak, ''Siz dağın eteğini tutup uzaklaştınız'' demekle yetindi. ''Kaçtığınızı gördüm, gittiniz.'' Fakat dönmediniz demekti bu. Uhud'da müşrikler ilk defa bozguna uğrayıp dağılınca kaçan ordudan ayrılan Muaviye bin Mugire savaş meydanını terk edip gitmişti. Kendini emniyette hissedebileceği bir yere geldi, yattı ve uyudu. Uyandığı zaman Uhud harbi sona ermiş. Mekkeliler yola çıkmıştı bile. Bir iki gün sağda solda dolaştı. Sonra Medine'ye geldi. Sonra sonra Osman bin Affan'ın evine buldu. Kapısını çaldı. Kapı açan Ümmü Gülsüm'dü. Osman bin Affan arıyorum. Evde değil. Onu görmeden gidemem borcum var. Osman bulundu. Muavi'yi görünce hoşlanmadı. Çok fena bir zamanda gelmiş bulunuyordu. ''Hiç yetmedin geldiğine ey muaviye.'' ''Çekip gitsen memnun olurdun. Kendine de bana da zararı dokunacak bir davranış bu.'' dedi. ''Peki beni sen korumazsan kim koruyacak?'' Osman gibi yeri gelince sesini yükseltmeyen, en azından onu kolundan tuttuğu gibi fırlatıp ''Yıkıl karşımdan, Uhud'a kadar gelin, bizi bu hale getirin diye size daveteye mi çıkarttık biz?'' demekten aciz bir kişi ne yapabilirdi? ''Çaresiz.'' Onu evine aldı, sakladı. Halbuki Medine'de yarasından kan damlayan mücahidin sayısı yüzleri buluyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırdıktan sonra Muavi bin Mugire bu geceyi Medine'de geçirmiştir, arayın dedi. Sağ solu dolaştılar, köşeyi bucağı aradılar. Kimse Muaviye'nin izine rast gelmedi. Osman bin Affan gibi Resulullah Efendimiz'e iki defa damat olmuş, Zinnureyn lakabını almış bir insanın evinde Muaviye'nin saklandığını kim düşünebilirdi? Bu sebeple onun evi aranmasına lüzum görülmeyen evler arasında yer aldı. Fakat Osman korkuyordu. Muaviye bu geceyi Medine'de geçirmiştir diyen Resulullah Efendimiz bir adım daha atardı. ''Muaviye Osman'ın evinde saklanmaktadır.'' derse iş fena olurdu. En iyisi kabak başlarına patlamadan bu işe bir çözüm bulmaktı. Gitti mescide, Resulullah Efendimizin huzurunda diz çöktü. ''Ey Allah'ın peygamberi, Muaviye benim evimdedir. Ona ben emniyet tanıdım.'' dedi. ''Peki ey Osman, senin emniyet verdiğine biz de emniyet verdik.'' Böyle denilmesini bekliyordu Osman fakat denmedi. Sen daha dün Uhud'dan kaçmış bir kişi olarak bir de bizim düşmanımıza nasıl emniyet tanıyabilirsin? Bu sözün söylenmesini bekleyenler oldu. Fakat Resulullah Efendimiz bunu da demedi. Hoş karşılamadığı muhakkaktı. Uhud felaketini başlarına yağdıranlara evinde emniyet hakkı tanımak kimsenin hoşuna giden bir şey değildi. Osman yalvarıyor, Peygamber Efendimiz cevap vermiyordu. Israr fazla olunca 3 güne kadar Medine'yi terk edip gitmesi şartıyla dediği ve istemeyerek bu ricayı kabul etti. Osman geniş bir nefes aldı. Resulullah Efendimizin huzurunda bulunanlar bu kararı verilecek derecede ısrar edilmesinden memnun olmadılar. Bununla beraber bu kararın verilmesinden sonra onun şehirde serbestçe gezip dolaşmasına kimse bir şey diyemezdi. Muaviye'ye durum anlatıldı. Osman'ın evinde misafir olarak durabileceği fakat üç gün sonra Medine'de görülürse öldürüleceği bildirildi. Medine'yi büyük bir matem havası sarmış bulunuyordu. Her evden bir ağıt yükselmekteydi. Bu durumu gören Efendimiz, sevgili amcasını bir daha ve özel surette hatırlamış, içi sızlamış. Fakat Hamza için ağlayan yok, demişlerdi. O günün akşamıydı. Yükselen bir feryat, Peygamber Efendimizin dikkatini çekti. Allah'ın ve Resulünün arslanı, şehitler büyüğü Hamza diye ağlayan kadınların sesleri geliyordu. Dışarı çıktı mescidin kapısında gözyaşı döken kadınları gördü. Haydi dönün, Allah size rahmetiyle, merhametiyle muamele buyursun, siz üzerinize düşeni yaptınız, dedi. Fahri Kainat Efendimizin duasını alan kadınlar oradan ayrıldılar. Bunlar Sa'd bin Muaz, Hüseyin bin Hudayr, Sa'd bin Ubade gibi büyüklerin hanımlarıydı. Bir kere ecel oku atılmış, ölüm kokusu muaviyenin üzerine silmişti. Akıllı davranacak, Medine'de bulacağı bir fırsatı değerlendirecekti. Sağda solda oyalandı, orada burada dolaştı. Fakat dördüncü gün olunca onu bir telaş aldı. Bir korku bürüdü. Bile bile kendini ölüme attığını düşündü. Canını kurtarmanın ötesinde bir şeyle uğraşması aptallık olurdu. Öte yandan, Resulullah Efendimiz de arkadaşlarına ''Muaviye'yi şöyle ve şöyle bir yerde bulacaksınız'' diyerek bulunduğu yeri tarif etmiş, buldukları takdirde öldürmelerini emretmişti. Bu emri alanlardan Ammar ve Zeyd bin Harise'nin gözleri birbirini buldu. Anlaşmaları için fazla sözel üzüm yoktu. Derhal yerlerinden kalktılar ve Yüce Peygamber'in tarif ettiği yere doğru ilerlemeye başladılar. ''Artık senin defterini dürme zamanı geldi ey Allah'ın düşmanı.'' Bu söz Muaviye'yi yerinden sıçrattı. Arkadan gelen bu ses olsa olsa kendisi için söylenmiş olacaktı. Döndüğü zaman avını eline geçiren iki kişinin memnuniyetle gülümsediklerini gördü. ''Ben yola çıkmak üzereydim.'' diyebildi. ''Üç gündür buradan ayrılmanı engelleyen neydi?'' Muaviye bu soruya tatminkar bir cevap verebilmeyi pek arzu ederdi. Ancak vereceği cevap ne olursa olsun sana üç güne kadar Medine'yi terk etmediğin takdirde öldürüleceksin denilmediği sorusuna da hayır cevabını veremezdi. Kaçmakla hiçbir şeyi elde edemeyeceğini biliyordu. Çarpışmanın sonucu da aynıydı. Nitekim söz uzatılmadı. Kalan birkaç nefesini indirilen kılıçların eşliğinde düğümleyen Muaviye kan akıtmak üzere geldiği toprakları kanıyla sulayarak can verdi. Medine aslında bir cennet bahçesi sayılırdı. Huzur ve sükunet yurduydu. Fakat Muaviye'nin vücudu için iç açıcı bir mezar olduğu söylenemezdi. İki arkadaş onun işini bitirdikten sonra geldiler. Ey Allah'ın peygamberi! Bize verdiğin görevi emrettiğin şekilde yaptığımızdan emin olabilirsin dediler. Aydınna Doğru programımızın 112. bölümünü dinlediniz.